Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha sizlerle birlikteyiz. Efendim, başımızın üstünde uzayın derinliklerine kadar uzanıp giden şu mavi gökyüzünü hiç düşündünüz mü? Bu uçsuz bucaksız maviliğin kaynağı nedir acaba? Daha yukarılarda neler olup bitmektedir? Ve görebildiğimiz kadarıyla bu kainatın dışında daha huzurlu bir dünya var mıdır? İnsanoğlu varoluşundan bu yana, kendisindeki sırlarla beraber bu soruların cevabını, hep kendisine uzaktan göz kırpan yıldızlarla dolu gökyüzünde aramış ve aramaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, bu konuda ilim ve teknik imkanlar yönünden çok şeye sahip bulunmaktaysa da, bu imkanlar, kainatın büyüklüğü ve harikulade genişliği karşısında denizde bir damla gibi dev teleskoplar, meteoroloji roketleri, sun-i ve ilk 1961'de yapılan insanlı feza gemileri. Dilerseniz şimdi etrafımızı saran bu hava okyanusu konusunda biraz bilgilenelim. Değerli dostlar, Tespit edilebildiği kadarıyla atmosfer, yeryüzünden uzaklaştıkça yoğunluğu azalan ve bir sırada dizilmiş, yükseldikçe de seyrekleşen ve nihayet bin kilometrede feza boşluğuna intikal eden katlardan müteşekkil engin bir okyanustur. Meydana geldiği elemanlara bakılacak olursa, oran olarak yüzde 78 azot, yüzde 21 oksijen, yüzde bir argonla hidrojen, neon, helyum, nem ve ince tozlar gibi nesnelerin atmosferi meydana getiren temel unsurlar olduğu görülüyor. Ayrıca değişik oranlarda karbondioksit, amonyak, sülfür dioksit ve ozon gazlarını itibatı ile biliniyor. Atmosferdeki ozon tabakası güneşten gelen ve öldürücü niteliklere sahip ultraviyol ışınlarını emerek bu tehlikeyi önler ve aynı zamanda zararlı mikropları da öldürür. Eğer hava küre bir yorgan gibi yer küreyi dünyamızı sarmamış olsaydı gündüzleri sıcaklık 110 santigrat dereceye çıkacak geceleri ise eksi 184 santigrat dereceye kadar düşecekti. Havadaki oksijen miktarı da yüzde yirmi bir yerine yüzde olsaydı, küçük bir kıvılcım dünyayı ateşe vermeye yetecekti. Demek ki yakın çevremiz denilebilecek güneş sisteminde bulunan dünyamızda bütün şartlar, biz canlıların yaşamasına en müsait bir şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca dünyamızdan bin defa daha büyük gezegenlerin uzayda yerleştirildikleri yerlerde sessiz ve sakin bir şekilde tespit edilen yörüngeden çıkmadan dönmeleri, seslerin muntazam iletilmesi ve yıldızlarla yıldızlanmış gökyüzünü düşünürsek hepsi bizler için. Değerli dinleyenler, Atmosferin tabakalarına doğru balonla yapacağımız bir seyahatte 20 mil yüksekliğin üzerine çıkıldığında sıcaklık eksi 80 Fahrenheit derecedir. Hava karanlıktır çünkü ışığı taşıyan molekül sayısı bir hayli azalmıştır. Bir roketle ise daha da yukarılara çıkabiliriz. Roket ateşlenir ve hızla stratosfere tırmanır. Sıcaklık artı 35 Fahrenheit dereceye çıkmıştır. Buna daha ziyade mevcut ozon miktarının fazlalaşması sebep olmuştur. Roket 45 mil yüksekliğe ulaştığında ise sıcaklık 90 Fahrenheit dereceye kadar düşer. Meteorların düşebileceği bu soğuk tabakaya karşı tedbirli olmamız gerekiyor. Taş-demir arası bir yapıya sahip olan meteorlar veya diğer adıyla göktaşları kuyruklu yıldızların parçalanmalarından meydana gelirler. Yeryüzündeki çekim sahasına girince de... ...atmosferdeki sürtünme tesiriyle dağılarak yanarlar. Böylece yeryüzüne doğru hareketleri halk dilinde... ...yıldız kayması olarak bilinen göktaşları... ...stratosfere girinceye kadar eriyerek kaybolur. Nadiren yanmaya vakit bulamadan yeryüzüne de düşebilirler. Eğer atmosfer daha ince bir tabak olsaydı... 11 ila 72 kilometre saniye arasında bir hızla hareket eden bu meteorlar, yeryüzünün her tarafına çarparak onu delik deşik eder, yaşamın her anını meteor çarpması korkusuyla doldururlardı. Değerli dinleyenler, bir sonraki adımda, Naktilisint bulutsuzundan daha yükseklere çıkarak elektron ve iyon denen elektrik yüklü parçacıkları taşıyan bir tabakaya giriyoruz. Bu adına iosfer denilen bir katmandır ki takriben yerden 70 kilometre yüksekten itibaren başlayan bir elektrik denizidir. Radyo dalgaları bu tabakadan yansıyarak yeryüzüne geri dönerler. Atmosferin daha sonraki tabakasındaysa güneşte kopan fırtınalar neticesinde oluşan kozmik ışınlar bulunur. Eğer yerden 384 bin kilometre yükselirsek, uydumuz olan Ay'a çıkarız. Hilalin her gece değişik şekliyle doğuşu, harika semavi bir hadise olmakla beraber, bu durumuyla takvimcilik hizmetinde önemli yer alması da ayrı bir özelliğidir. Ay, dünyamız ve güneşle beraber tespit edilebilen 1011 yıldıza sahip Samanyolu galaksisinin çapı 100 bin ışık yılı olarak isimlendirilir güneş sistemi galaksi merkezine 30.000 ışık yılı mesafede bulunur. Bize en yakın diğer galaksi Andromeda ise 2.2 milyon ışık yılı uzaktadır. Kainatta 1011 galaksi olduğu tahmin ediliyor. Galaksimizdeki yıldız sayısını ortalama alırsak bütün kainatta 1011 çarpı 1011 eşittir 1.022.121 yıldız var demektir. Değerli dinleyenler, bu rakamlar hadsiz küçüklüğümüzle beraber bize muhteşem kainatı yaratanın büyüklüğünü anlatmaya acaba kâfi gelmez mi? Rabbimizin bizler için en iyiyi ve en güzeli bahşettiği kainatta semadaki muhteşemliği incelerken karşımıza güneş ışınlarının bize ulaşmaktaki süreci ve etkileri çıkıyor. Ama dilerseniz buna geçmeden önce güzel bir eser arasıyla zihinlerimizi bir miktar dinlendirip sonra devam edelim. La ilahe illallah Yaşlar aksın gözünden Nur parlasın yüzünden Gayrı çıksın gözünden. La ilahe illallah Cennetine göçelim La ilahe illallah Mürşibini bulasın Ol Resul'e varasın Nuri Hakk'a edesin La ilahe illallah Burası Akra Efem. Akra, Akra, Akra Efem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Değerli dostlar, Radyonu Zakra FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim güneşten 8 dakikada atmosferimize ulaşan ışınlar bir yandan dağılma ve yansımayı uğrarken diğer yandan da atmosferdeki su buharı, oksijen, karbondioksit, ozon, azot, metan gibi gazlarla karşılaşıp çeşitli reaksiyonlar neticesinde adeta temizlenerek bizlere en faydalı hale getirilmiştir. Ve kaynağına göre %70 kayba uğramış olarak bize ulaşırlar. Bu halleriyle toprağın derinliklerinden tutun da denizin diplerine kadar sızarak sanki buralara hayat taşırlar. Bu ısınan toprak yakın havayı da ısıtır. Isınan hava yükselerek mavi gökyüzünde bembeyaz bulutları oluşturur. Bulutlardan taptaze bir su tekrar toprağa düşer. Toprak dirilerek yemyeşil örtülerle bezenir. Sanki bütün bu alemlerden, kar kristallerinden, yağmur damlalarından ve medvakti dalgalanan denizden hep birlikte ahenk ve nizam fışkırır. Yağmur damlası yerçekimine zıt olarak sabit bir hızla düşer. Normal olarak düşen bir cismin hızı giderek artar. Halbuki yağmur gökten kütle halinde değil, damlalar halinde belli bir ölçü içerisinde yağmaktadır. Denilir ki, her bir yağmur damlası, Görevli bir melek tarafından emredilen şekilde yeryüzüne indirilir. Onunla yağmura muhtaç topraklar hayata kavuşturulmakta ve nebatatın gelişmesi müsait hale getirilmektedir. Kar ve dolu yağışını gözümüzün önüne getirelim. Normal şartlarda suyun donarak buz tabakası haline gelmesine karşın, aynı ortamda bulunan yağmur damlaları ya kar taneleri ya da dolu taneleri halinde üzerimize iner. Peki ya bunların bir buz tabakası halinde yeryüzüne indiğini düşünsenize? O durumda acaba ne yapardık? Değerli dinleyenler! Acaba dış dünyada gördüğümüz cisimler bize neden çeşitli renklerle görünüyor? Çayırlar neden yeşil, Kömürün için simsiyatır? Işık dalgaları şeffaf olmayan bir satı üzerine düştükleri zaman bir kısmı yutulur, diğer bir kısmı ise geriye yansıtılır. Cisimlerin bizlere renkli görünmeleri, cisim üzerine düşen ışınların bir kısmının yutulup bir kısmının ise yansıtılması olayı sonucudur. Saydam olmayan bir cismin üzerine güneş ışığı düşürülürse, A. Cisim renklerin tamamını yansıtıyorsa beyaz görünür. Beyaz cisim üzerine düşen bütün renkleri yansıtır. B. Cisim renklerin tümünü yutarak hiçbirini yansıtmıyorsa görünmez. Siyah cisimler üzerine düşen ışığın hiçbir rengini yansıtmadığı için siyah görünür. C. Cisim renklerden hangisini yansıtıyorsa o renkte algılanır. Yansıtılan birden fazla renk varsa cisim o renklerin karşımında görünür. Mesela sarı bir cisim diğer renkleri yuttuğundan sarı görünür. Kırmızı bir cisimse diğer ışınları yuttuğu için kırmızı görünür. Yansıma olayında renk bütünlüğü tonla da ilgilidir. Sarıya yakın bir yeşile sahip cisim üzerine düşen beyaz ışık, yeşille birlikte biraz da sarı rengini yansıtır. Ancak baskın olan yeşil olduğu için yeşil görünür. O halde cisimler kendi renkleri dışındaki güneş ışınlarını yutarak kaybetmekte ve renklerini belli eden ışını yansıtarak görünmektedirler. Siyah, bir renk sayılmayıp bütün renklerin yokluğu durumudur. Saydam, şeffaf nesneler ve camsa bütün renkleri yansıtmadan geçirdiğinden renksizdirler. Hava da renksizdir. Bulutsuz ve güneşli günlerde gökyüzünün mavi oluşunun sebebi güneş ışınları bileşiminde mavi ve mor ışınların olmasıdır. Yani havanın diğer ışınları yutup mavi ve mor ışınları geçirmemesidir. Bu iki renk ise bütün istikametlere dağılarak atlasımızın mavi bir renge boyanmasına sebep olur. 17. yüzyıl bilim adamlarından Newton, önceki çalışmalardan da faydalanarak ışığı prizmadan geçirmek suretiyle onun bütün renklerin karışımı olduğunu ispatladı. Işığın su, buz ve diğer saydam maddelerden geçerken yön değiştirmesi hadisesine kırınım denir. Farklı renkler değişik miktarlarda kırılıp ayrılarak ışık tayfa meydana gelir. Hale ve gök kuşağı gökyüzünde bu çeşit kırılmalarla oluşur. Su damlacıkları ve ince tozlar gibi yuvarlak cisimler de ışığı kırarlar. Değerli dinleyenler, 10. yüzyılın sonlarına doğru Bağdat'taki bir bilgin duyduğuma göre Nil Mısır'ın güneyindeki yüksek dağlardan akarak geliyormuş. Eğer Mısır'da olsaydım Nil'den faydalanacak öyle bir iş yapardım ki Nehir taşarken de, azalırken de, her harükârda insanlar ondan faydalanırdı diyordu. Bu sözleriyle bu bilgin, Nil üzerine set kurmayı, yani baraj yapmayı kastediyordu. Evet, bugün bu bilginimizi ve teorisiyle akıbetini tanımaya çalışacağız bugün. Ama dilerseniz önce güzel bir eserle söze bir miktar ara verip sonra devam edelim. Settol Allah illallah Bu ennan Allah Bu mennan Allah Bu settol Allah illallah Allah hu Allah illallah Allah hu Allah hu Allah illallah hu Allah hu mennan Allah hu Allah illallah hu Allah Allah Allah No Allah illallah. Bu Rahman Allah, bu Mennan Allah, bu Settar Allah, billallah. Bu Rahman Allah, bu Mennan Allah, bu Settar Allah, billallah. Bu Rahman Allah, bu Mennan Allah, bu Settar Allah.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 Kral tüm sesler onda güzel. Değerli dinleyenler. Akra Efem'de İslam bilginleri ve icatları programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim müzik arasından önce anlatmaya başladığımız Nil Nehri üzerine baraj yapmayı planlayan bilginimizi devrin Mısır Fatimi hükümdarı da işitmiş ve hayran kalara kendisine haberci gönderip onu Kahire'ye davet etmişti. Mısır'da büyük bir ilgiyle karşılanan Bilgin, hükümdarın yardımıyla memleketteki bütün sanatkarları bir araya topladı. Bir sürü incelemeye, araştırma ve fikir alışverişinde bulundu. Hassuha'nın yukarısındaki şelaleler bölgesine kadar gitti. Fakat arazinin o günkü inşaat şartları ve teknolojiyle baraj yapmaya müsait olmadığını anladı. Tarihi piramitlerin sular altında kalabileceğini tahmin etti ve hükümdara düşündüğü ve planladığı işi bu şartlarda yapamayacağını bildirdi. O günün şartlarında bunları düşünebilen ve ona göre çalışmalara girişen bilgin kimdi? İnsanlığa hizmetleri nelerdi? İşte bugün o büyük İslam bilginini, büyük fizikçi, optik ilminin kurucusu, matematikçi, astronomi âlemi, aynı zamanda mühendis olan İbni Heysem'i tanıtmaya çalışacağız. İbni Heysem Asıl adı Ebu Ali el-Hasan bin el Hasan olan İbni Heysem, 965 yılında Basra'da doğdu. Kendisini ilim dünyasında sayılı isimler arasına katacak tahsiline burada başladı. Yüksek din ve fen ilimlerini burada öğrendi. Tahsilinin bir kısmını burada tamamladıktan sonra, Bağdat'a giderek bilhassa matematik, fizik, mühendislik, astronomi, meteoroloji, felsefe gibi ilimleri de öğrenerek büyük bir üne kavuştu. Kendi Razi, Huneyn, Fergani, Battani gibi kendinden önce yaşamış doğu Müslüman filozof ve bilginlerin eserlerini inceledi. İbn Heysem ilme çok düşkündü. Sadece doğu bilginlerin değil, batılı bilginlerin eserlerini de okuyordu. O günün şartlarında matbaa olmadığından kitaplar elle yazılırdı. Bu iş aylarca ve yıllarca sürebiliyordu. Bir de buna kağıdın az bulunuşunu eklediğinizde gayet pahalı kitap fiyatlarıyla karşılaşılıyordu. İşte ilim aşığı İbn Heysem, ilme merakı yüzünden bir kitapçıda rastladığı Öklid'in bir ciltlik kitabını 6 ay geçimini temin edebilecek 75 dirhem vererek satın almıştı. Bağdat-tüne kavuşan İbn Heysem, asıl şöhretine Mısır'da ulaştı ve biraz önce bahsettiğimiz Nil Nehri ile ilgili baraj projesi üzerinde çalışmalarda bulundu. Sonra da orada ilmi çalışmalarını sürdürerek birçok eser yazdı. İlim tarihçilerine göre İbni Heysem'in hayatının bu dönemi en verimli ve başarılı devre olmuştur. El-Hekim'in döneminden sonra ise geçimini kitap yazarak ve çoğaltarak temin etti. Batı'da al adıyla tanınan İbn Heysem, 200 civarında eser verdikten sonra, Miladi 1038 yılında Kahire'de vefat etti. Değerli dinleyenler, İbni Heysem çağının bütün ilimlerinde otoriteydi. Fevkalade keskin bir görüş, anlayış, muhakeme ve zekaya sahipti. Haristo ve Batlamyus'un fikirlerini inceleyerek hatalarını gösterdi. Ayrıca tıp ilminde derinleşti, geometriyi mantığa uyguladı. Öklid ve Apollonius'un geometrik ve sayısal metotlarını geliştirdi ve pratik uygulama alanlarına işaret etti. Geometri ve matematiğin inşaatçılık alanlarında uygulanmasında katkıda bulundu. Eski medeniyetlerden intikal eden matematik, geometri ve astronomi'yi tetkik ederek ilmi tenkitlerini ortaya koydu ve bu sahalarda kendi nazariyelerini geliştirerek ilim âlemine sundu. Mesela Aristo ve Batlamyus'a ait olan dünyanın kainatın merkezi olduğu şeklindeki görüşleri üzerindeki şüphe ve tereddütlerini ifade etti dünya merkezde bir kainat sisteminin kesin olamayacağını, uzayda daha başka sistemlerin de bulunabileceğini ve güneş sisteminin mevcut olduğunu söyledi. Nitekim İbni Heysem'den yüzlerce sene sonra, önce İbni Şatır ve Batruji, sonra Newton ve Kepler, güneş sistemin nazariyesine kabullenmişler ve kürenin bu sistem içinde bulunduğunu söylemişlerdir. i̇bn Heysem, gözde görme olayının mercekle meydana geldiğini, iki gözün birden aynı şeyi nasıl gördüğünü, ışığın küresel ve parabolik aynalarda yansımasını inceleyerek aydınlığa kavuşturdu. Optikte gölgenin nasıl meydana geldiğine dair bir teori ortaya attı. Fotoğrafın ilk modelini ve karanlık odayı ilk defa o denedi. Gökkuşağının nasıl teşekkül ettiğini ve bunda renklerin meydana gelişini gayet güzel bir şekilde izah etti. Billur küre şeklindeki küçük su taneciklerinden güneş ışığının kırılıp yansıma prensiplerini açıkladı. Özellikle ışığın yansıması konusunda fizik ve optiğe getirdiği yenilikler altı asır boyunca dünya bilim çevrelerini etkilemiştir. İbn-i Heysem ilmi incelemeler sonucu gözün görme olayını açıkladı. Öklit ve Batamyus'tan beri herkes görme işini gözden çıkan ışınların eşyaya ulaşarak gözün eşyayı algılaması olarak biliyordu. İbn Heysem ilk defa bunun ilmi olmayıp yanlış olduğunu savundu ve doğru olan kendi teorisini ortaya koydu. İbn Heyseme göre görme, eşyadan yansıyan ışınların göze gelmesi ve gözün arka odak noktasında birleşmesi üzerine gözün eşyayı görmesidir. Radyoculuğun Yüz Akı Akra. Akra Radyonuz Akra FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programımızda alimimiz İbn Heysem i Heysem'i anlatıyoruz. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Işığın kürevi ve parabolik aynalarda yansımasını inceleyerek bu olayı açıklayan İbn Heysem, Konkav aynalar hakkında şöyle demektedir. Güneş ışıkları güneşten doğru yolla yayılırlar ve her parlak cisimden eşit açılarla yansırlar. Yani yansıyan ışık, yansıyan ışık alanı içinde bulunan ve parlak cisme ışığın geldiği noktada teğet olan bir doğruyla gelen ve yansıyan ışın iki eşit açı yapar. Bundan şu netice çıkar. Küresel yüzeye gelen ve yansıyan ışınla, ışık alanı içinde bu noktada birleşen daire, yarı çapıyla iki eşit açı teşkil ederler. Parlak bir cisinden herhangi bir noktaya yansıyan her şua, o nokta üzerinde bir ısı üretir. Eğer bir noktaya birçok şua gönderilse, o noktada ısı, şua sayısıyla orantılı olarak artar. Küresel iç yarım daireden daha az olan ve ekseni güneş kütlesinde son bulacak şekilde güneşe karşı yerleştirilen her çukur aynada, güneşten aynanın eksenine paralel olarak gelen şualar, ayna yüzeyinden eksene doğru yansırlar ve eksen üzerinde yarı çapı iki eşit parçaya ayrılırlar. Eğer küre yüzeyi içindeki bir çemberin çevresinden belli bir yönde gelen şualar, küresel içbükey bir aynanın ekseni üzerindeki bir noktaya doğru yansırlarsa, küre alanındaki başka şualar, umumiyetle oraya doğru yansımazlar. Özellikle ışığın yansıması konusunda optiğe getirdiği yenilikler, Batı bilim dünyasında al problemi diye meşhur olmuştur. İbn Heysem ayrıca ışığın şeffaf cisimlerden geçmesi sırasında meydana gelen yansımayı da incelemiştir. İbn Heysem bir müddet yer kuşatan atmosfer tabakasını da inceledi. Atmosfer kalınlığını hesaplamaya çalıştı. Güneş ve ayın ufka yakınken daha büyük görünmelerinde atmosferin tesiri olduğunu fark etti. Yaptığı rasatlarla astronomik tanın, güneş ufkun tam 19 derece altındayken başladığını veya bittiğini ve güneş ışınlarının bize atmosferik bir kırılma ve ile ulaştığını açıkladı. Sabahleyin tam karanlıktan aydınlığa geçişin başladığı bu astronomik tan'a fecri sadık denir. İbli Heysem bu anda güneşin irtifağını eksi 19 derece olarak hesaplamıştır. Akşam güneş battıktan sonra ufukta sabah vaktindeki gibi bir hadise meydana gelir. Şafak denen kızıllık, turuncu, sarı ve beyaz renklerden sonra yine aynı astronomik tan anında siyahlık çöker. İbni Heysem atmosferin ağırlığı ve yoğunluğuyla bunların maddelerin ağırlığına tesir etmesi arasındaki münasebeti tahlil etti. Havanın yoğunluğunun, ışığın kırılmasıyla doğru orantılı olduğunu ve hava yoğunluğunun yükseklikle değiştiğini keşfetti. Değerli dinleyenler, kısaca mucidimiz İbni Heysem fizik bilimine neler kazandırmıştır diye soracak olursak, Fiziğin geniş bir dalı olan optik fizikte temel kabul edilen bilgileri ilk defa keşfetti. Başka bir ifadeyle, optik fiziğin ilk kurucusudur. Bugün modern fizik olarak ifade edilen tecrübi fiziğin de ilk önderidir. Batı dünyasında 13. yüzyıldan önce girmiş olan Kitabül ül Menazır adlı eseri, günümüzün optik fiziğinin temel konularını itibar eden ve dünyada konusunda ilk eserdir. Avrupa bilim dünyasında etkisini 700 yıl sürdüren bu eserdeki bilgileri maddeler halinde şu şekilde özetlemek mümkündür. İbn Heysem görme olayını, Öklit ve Battaniyustan kendi zamanına kadar doğru olarak kabul edilen cisimlerin gözden yayılan ışınlarla görüldüğü varsayımını temelden yıkarak şu şekilde açıklar: Göz, cisimlerden gelen ışınları merceği vasıtasıyla kırarak retina, yani sarı leke üzerinde oluşturup gerçek görüntüyü verir. Heysem optik fizikim bu temel görüşü dışında, 1. görme olayının ilk doğru açıklamasını yaptı. 2. gözün fiziksel özelliklerini açıkladı. 3. iki gözün aynı cismi tek olarak görme olayını açıkladı. 4. küresel ve parabolik aynalar, küresel aberasyon, cisimlerin ağırlık merkezi problemleri, izoperimetre, teriseksiyon meselesi ve diyoptri konularını açıkladı. 5. Işığın hava, su ve değişik ortamlardan geçerken kırılma olaylarını açıklamıştır. 6- Kırılma açıları arasındaki oranın sabit olmadığını tespit ederek açıkladı. 7- Işığın yansıma olayının açıklanması ve ışığın geliş açısıyla yansıma açısı arasındaki oran hakkında bilgileri en sağlıklı şekilde kaleme aldı. 8- Küçük açılar altında gelen ışınların kırılma kanunlarını ki bu Kepler atfedilir oluşturdu. İbn Heysem'in orta çağda Latince'ye çevrilmiş birçok eseri vardır. Enrico Nardaksi'nin 1871'de İtalyanca yayınlanmış olan bu konudaki eseri bu çeviriler hakkında zengin bilgi verir. Değerli dinleyenler, İbni Heysem'in eserlerine geçmeden önce dilerseniz şimdi kısa bir eser arası verelim. مان المحي من المؤمن مان الهادي الله احنن الله يا كريم الله احنن رحيما الله حليم الله احنن الرحيم الله يا الله الرحيم الله يا عظيم الله So many colors bowing before you, sisters and brothers, all grateful to you. The more we learn to read your signs that are concealed between the lines, the more we're drawn towards the light. Open my eyes so I can see the light of hope you sent to me, the rain that brings me back to life. Rahmatullah. <laughs> Ya kerim Rahmanu Rahim Ya halim Rahmanu Rahim Ya azim Rahmanu Ya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 rahimallah ya kariman rahman wa rahimallah ya haliman rahim ya ya Kulağınız ve gönlünüz Akre Efendi olsun. Akre Değerli dostlar, radyonuz Akre FM'de İslam bilginleri ve icatları programımızda ünlü mucidimiz İbn Heysem'in eserlerini anlatmaya devam ediyoruz. İbn Heysem'in 200 civarındaki eserlerinin en meşhur ve geniş muhtevalı olanı Kitabul Menazir'dir. Optik ilminin temeli olan bu eser 7 bölümden meydana gelmiştir. 1. bölümde görme olayının keyfiyeti, gözün özellikleri, ışık ve özellikleri, ışığın aydınlatmasının nasıl olduğu, gözle ışık arasına giren nesneler, gözün anatomik yapısı, gözün faydaları İkinci bölümde görülebilen şeyler, görülmeyi sağlayan sebepler, görülmenin nasıl olduğu, gözün bu şeyleri birbirinden nasıl ayırt edebildiği. Üçüncü bölümde, gözde veya görmede meydana gelen yanılmalar ve bunların sebepleri, gözün yanılmasıyla bilgide meydana gelen yanılmalar, düşünce ve araştırmalarda vaki olacak hatalar. Dördüncü bölümde parlak cisimlerden ışığın yansıması yoluyla gözün bunları görmesi, Gözde bunların görüntülerinin meydana gelmesi, 5. bölümde görüntülerin, hayallerin yerleri, 6. bölümde ışıkların eşyadan göze yansıması yoluyla görmede meydana gelebilecek yanlışlık ve hatalar, bunların sebepleri düzlem aynalarda, küresel tümsek aynalarda, silindirik tümsek aynalarda, Konik tümsek aynalarda, küresel çukur aynalarda, silindirik çukur aynalarda ve konik çukur aynalarda ışıkların yansıması ve bütün bunlardan dolayı görmede meydana gelebilecek yanılmaları ve değişik görüntüleri, 7. bölümde ışınların çeşitli şeffaf cisimlerden geçişi, ışık demetlerinin doğrusal yayılışı, şeffaf cisimlerin içindeki katı cisimlere tesadüf eden ışık huzmelerinin yani demetlerinin kırılıp yansımaları, kırılma olayının incelenmesi ve nasıl meydana geldiği, bundan meydana gelen hatalı görüntüler veya yanlış görme olayları anlatılır. İbnü Heysem'in bu meşhur eseri Orta Çağ'da 5 defa Latince'ye çevrilmiş olup bütün Avrupa üniversite ve ilim merkezlerinde tanınan konusunda tek müracaat eseri durumundaydı. Eser 1572 senesinde Risne tarafından Optic Disarus Alhazeni Arabizlibrizmi ile Latince'ye çevrilerek İspanya'nın Bale şehrinde bastırılmıştır. Kemalettin Farisi isimli bir Müslüman fen alemi bu eseri açıklayarak genişletmiş ve Tenkihül menazir ismini vermiştir. Kiabül Menazir 1948 senesinde Kemalettin Farisi’nin yaptığı şehle beraber Hindistan’ın Haydar şehrinde basılmıştır. İbni Heysem'in yazdığı diğer eserlerden bazıları şunlardır. 1. Kitabül Cami fil Usulül Hisab. Matematik in esasları ve metodolojisi ile ilgili bu eserinde matematik, geometri, cebir, geometrik analiz gibi temel konuları izah etmiş, örnek çözümler ortaya koymuştur. 2. El Muhtasar fi ilmi el Hendese. Öklid geometrisinin tetkik ve tenkidine dairdir. 3. Kitabun fihi rudut alel falsifetil yunaniye ve ulema-i kelam. Eski Yunan filozoflarına ve onlara uyan bazı kelam âlimlerine reddiye olarak yazılmıştır. 4. Kitabul ezlal. Ay ve güneş tutulmaları hakkındadır. 5. Risaletun Fikey keyfiyetul ezlal. Gölgenin meydana gelmesi incelenmiştir. Eser, 1907 senesinde Almancaya çevrilerek bastırıldı. 6. Kitabun fi ilmil hendese vel hisab. Matematik ve Geometri ile ilgilidir. 7. Kitabun fil cebri vel mukabele. Kiz makaletün fi istihracı semtil kıble, fi camiil meskûneti bi cedâvilin. Bütün dünyanın o zamanki yerleşim merkezlerinde kıblenin nasıl bulunacağının hesaplanması ve bunların cetvelleriyle ile ilgilidir. 9 Risale Tun fi Şerhi İtticahil Kıble. Kıblenin bulunması hakkındadır. 10 Kitabun fi Hayatil Alem. Kainatın düzeni ve sistemi hakkındadır. Eser İspanyolca, Latince ve İbranice'ye çevrilmiştir. 11 Kitabu Hayetil Alem. 12 Risaletun Amilil Ayni vel İfsar. Gözün yapısı ve görme olayının incelenmesi hakkındadır. 13 Şerhu Mecisti ve Terhisihi. 14 Kitabun fi Aleti Zil. 15 Kitabut Tahlili ve Terkibil Hendesiyyin. Bu eserlerinden başka Mutezile fırkasına, mantıkçılara ve diğer fen ve ilim erbabına cevaben birçok reddiyelerle kendisine sorulan fen sorularına verdiği cevapları bildiren risaleleri de vardır. İbn Heysem'in fizik, astronomi, güneş ve ay sistemleri ile ilgili o kadar çok eseri vardır ki, bunların bir kısmından bastırılarak hazırlanan kitaplar Hristiyan ve Yahudi aleminde ders kitabı olarak okutulmuştur. Muhtelif ilim dallarında ortaya koyduğu terimler bugün hala kullanılmaktadır. Astronomideki modern başarıların kaynağı İbni Heysem'in parlak görüş ve teorilerinden kaynaklanmaktadır. Mucidimizin insanlığa hizmetinin önemine binaen ay yüzeyinde bulunan muhteşem kraterlerden bir tanesi de İbni Heysem olarak isimlendirilmiştir. Değerli dostlar, bir İslam bilginleri ve icatları programımızın daha sonuna geldik. Yepyeni bir bölümde bir kez daha buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.